Resulullah ne yaptıysa Aleyhissalatu vesselam ashabı ne yaptılarsa imamlarımız Allah onlardan razı olsun onlara rahmet eylesin biz Resulullah'tan şunu anladık diye neyi bize gösterdilerse din odur bunun dışında din olarak bir şey yapılamaz başka bir şey din olamaz ama Müslümanın Günlük hayatında Yüzlerce gelişme olabilir Müslüman Kur'an'ı ses cihazından Okuyabilir Ama Namazda cebine CD koyup o CD'den Çaldırarak kıraat yapamazsın İbadet olmaz ondan Sabah namazında 3 sayfa okuyamıyorum CD'ye bir hafızı yükleyelim Biz namazdayken yan taraftan Zan süreyi okusun Böyle din olmaz. Yani teknolojinin Kur'an'ı okumada, anlamada kullanılması başka şey, onun ibadete dönüştürülmesi başka şeydir.